836, numaralı konu, Hazreti Peygamber'in fakir bir kişinin Ramazan'da yapmış olduğu bir hareketine gülmeleri, evet, bir Ramazan ayında adamın biri Hazreti Peygamber'e gelerek, ben helak oldum ey Allah'ın Resulü, oruçlu olduğum halde hanımımla cinsi münasebette bulundum, dedi, Hazreti Peygamber de ona, bir köle azat et, dediler, adam, benim kölem yoktur, dedi, Hazreti Peygamber, o halde arka arkaya iki ay oruç tut, buyurdular, adamın, buna güç yetiremem, demesi üzerine de, öyle. Bileyse altmış fakiri doyur, dediler, kişi, buna da gücüm yetmez, dedi, bunun üzerine Hazreti Peygamber ona bir kova dolusu hurma vererek, işte sana bir kova dolusu hurma, bunları sadaka olarak dağıt, buyurdular, o zaman adam, benden daha fakiri var mı ki sadaka olarak vereyim, Allah'a yemin ederim ki Medine'nin iki tarafında bulunan iki siyah taşlı arazinin arasında bizden daha fakir bir aile yoktur, dedi, adamın bu sözleri üzerine Hazreti Peygamber mübarek azı dişleri görününceye dek güldüler ve Sonra da, o halde siz yeğiniz, buyurdular.